Luka 23. Bölüm Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. Onu şöyle suçlamaya başladılar. Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor, kendisinin de Mesih yani bir kral olduğunu söylüyor. Pilatus İsa'ya Sen Yahudilerin kralı mısın? diye sordu. İsa Söylediğin gibidir Yanıtını verdi Pilatus baş kahinlerle halka Bu adamda hiçbir, hiçbir suç, suç görmüyorum Dedi Ama onlar üstelediler Yahudiye'nin her tarafında Öğretisini yayarak halkı kışkırtıyor Celile'den başlayıp Ta buraya kadar geldi Dediler Pilatus bunu duyunca Bu adam Celileli mi? Diye sordu İsa'nın Herodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, kendisini o sırada Yeruşalim'de bulunan Herodes'e gönderdi. Herodes, İsa'yı görünce çok sevindi. Ona ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır onu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir belirtiye tanık olmayı umuyordu. Ona birçok soru sordu ama o hiç karşılık vermedi. Orada duran başkahinlerle din bilginleri İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Hirodes de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Hirodes'le Pilatus o gün dost oldular. Pilatus, başkahinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara... Siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz." dedi. "Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektirdim ve kendisinde öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini bulmadım. Hirodes'te bulmamış olmalı ki onu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz. Ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle ben onu dövdürüp salı vereceğim." Ama onlar hep bir ağızdan ''Yok et bu adamı! Bize Barabba'yı salıver!'' diye bağırdılar. Barabba, kentte çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus, onlara yeniden seslendi. Onlar ise ''Onu çarmıha gel. gel! diye bağırışıp durdular. Pilatus üçüncü kez, ''Bu adam ne kötülük yaptı ki?'' dedi. ''Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım onda. Bu nedenle onu dövdürüp salıvereceğim.'' Ne var ki onlar yüksek sesle bağırışarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi. İstedikleri kişiyi ayaklanmaya katılmak ve adam öldürmekten hapse atılan kişiyi salı verdi. İsa'yı ise onların isteğine bıraktı. Askerler İsa'yı götürürken kırdan gelmekte olan Simon adında kireneli bir adamı yakaladılar. Çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler. Büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönerek Ey yarış kızları benim için ağlamayın dedi. Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu diyecekler. O zaman dağlara, üzerimize düşün ve tepelere Bizi örtün diyecekler. Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa kuruyan neler olacaktır? İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında, öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha geldiler. İsa: Baba, onları bağışla. dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile alay ederek Başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i Tanrı'nın seçtiği oysa kendini de kurtarsın diyorlardı. Askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak Sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini <gülüyor> Dediler Başının üzerinde şu yafta vardı Yahudilerin kralı budur Çarmıha asılan suçlulardan biri Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar Diye küfretti ne var ki öbür suçlu onu azarladı. Sen de Tanrı korkusu da mı yok? Diye karşılık verdi. Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı. Sonra? Ey İsa! Kendi egemenliğine girdiğinde beni an. Dedi. İsa ona Sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Dedi. Öğleyin 12 sularında güneş karardı. Üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Kapınaktaki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle Baba ''Ruhumu ellerine bırakıyorum.'' diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi. Olanları gören yüzbaşı, ''Bu adam gerçekten doğru biriydi.'' diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı. Olayı seyretmek için biriken halkın tümü olup bitenleri görünce göğüslerini döve döve geri döndüler. Ama İsa'nın bütün tanıdıkları ve celil onun ardından gelen kadınlar uzakta durmuş olanları seyrediyorlardı. Yüksek kurul üyelerinden Yusuf adında iyi ve doğru bir adam vardı. Bir Yahudi kenti olan Aramatya'dan olup Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Yusuf kurulun kararını ve eylemini onaylamamıştı. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı. Hiç kimsenin konulmadığı kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. Hazırlık günüydü ve şabat günü başlamak üzereydi. İsa ile birlikte Celile'den gelen kadınlar da Yusuf'un ardından giderek mezarı ve İsa'nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler. Evlerine dönerek baharat ve güzel kokulu yağlar hazırladılar. Ama şabat günü Tanrı'nın buyruğu uyarınca dinlendiler.